Pruva direği ile Grande direği arasına asılı süslü püslü bir sandalda üç tane Long Island'lı zinci, ellerinde bembeyaz balina kemikleri orat yapıyorlar. Kimileri de kocaman kazanların kaldırıldığı yerdeki ocakları paldır küldür yıkmak için uğraşıyorlar. Artık işe yaramayan tuğlaları, çimentoları denize fırlatırken kopardıkları yabansı çığlıkları duyanlar bu adamların lanetli Bastil hapishanelerini yıktıklarını sanabilir. Tüm bu şenliği düzenleyen kaptan, yüksek güvertesinde dimdik duruyor, sanki yalnız kendisini eğlendirmek için yapılan bu oyunları tepeden seyrediyordu. Ahap da kendi kaptan güvertesinde duruyor, kara kara düşünceler içinde kasılmış somurtuyordu. Biri geçmişi sevinçle anan, öteki geleceği korkuyla bekleyen bu iki gemi, birbirine yaklaştığı sırada iki kaptan, Pequod'la Bekar arasındaki bu göze çarpan karşıtlığı büsbütün ortaya koydular. Keyifli bekarın kaptanı bir bardakla bir şişeyi havaya kaldırarak seslendi. ''Bizim gemiye gelin, bizim gemiye gelin.'' Buna karşılık ahap dişlerini gıcırtatır gibi sordu. ''Beyaz balinayı gördün mü?'' Öteki keyifli keyifli ''Hayır'' dedi. ''Lafını duydum yalnız. Benim inandığım yok bu masala. Hadi gemiye gelin.'' ''Eteklerin zil çalıyor maşallah. Git yoluna.'' ''Adam kaybın oldu mu?'' ''Lafını etmeye değmez. İki adalı sadece. Bırak onu da buraya gel dostum. Gel de yüzünü görelim hemen.'' Hadi gel, bak, bak ne keyifliyiz burada. Gemimiz tıka basa dolu, yurda dönüyoruz artık. Ahap kendi kendine. Aptal kısmı böyle sendi benle olu verir insanla diye umurdandı. Sonra yüksek sesle, sen yurda dönen dolu bir gemisin anlaşıldı dedi. Ama ben gurbete giden boş bir gemiyim. Onun için sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Hadi ileri, açın tüm yelkenleri rüzgara karşı. Böylece gemilerden biri pupa yelken keyifli keyifli giderken öteki rüzgarla cenkleşiyordu. Pekuot'la bekar birbirlerinden ayrıldılar. Pekuot'takiler yüzleri hiç gülmeyen uzaklaşan bekara uzun uzun baktılar. Bekardakilere gelince eğlenceye öyle dalmışlardı ki Pekuot'u aldırış ettikleri yoktu. Ahap kıç küpeştesine dayanmış yurda dönen gemiyi seyrederken cebinden küçük bir şişe kum çıkardı. Bir gemiye bir de küçük şişeye baktı. İlgisiz görünen bu iki şeyi birleştirmek ister gibiydi. Şişedeki kum Nantucket kıyılarının kumuydu. Ara sıra olur böyle şeyler. Bahtı açık olanlar yanımızdan geçerken onların bol rüzgarından sizin düşük yelkenlerinize biraz olsun pay çıkar. İçinizde sevinç esi verir bir ara. Pequod'da böyle oldu işte. Neşeli bekarla karşılaşmasından bir gün sonra balinalar sökün etti ve dördü vuruldu. Bir tanesi de Ahab'ın eliyle Akşama doğruydu. Bu kızıl savaşın tüm zıpkınları atılmıştı. O güzelim göklerin ve suların kaynaşan renkleri içinde, güneşte, balina da sessizce ölüyorlardı. İşte o zaman pembe havalarda kutsal duygularla karışık öyle tatlı bir hüzün yükseldi ki uzaklarda Manila adalarının yeşil ve derin vadilerine gömülü manastırlardan akşam duaları denize değin uzanan İspanyol karar rüzgarları ile birlikte ta bize kadar geliyordu sanki. Yeniden durgunlaşmakla birlikte kasveti gittikçe derinleşen Ahab artık çalkantıdan kurtulan sandalıyla savaş yerinden biraz uzaklaşmış çırpına çırpına can çekişen balinaya dikmişti gözlerini. Garip bir şeydir bu. Can çekişen tüm güney balinaları başlarını güneşe çevirip öyle ölürler. Bu huzur dolu akşamda Ahab şimdiye dek duymadığı bir hayranlıkla seyrediyordu balinanın can çekişmesini. Dönüp dönüp başını güneşe çeviriyor. Ölümün son ürkvertileri içinde ağır ağır ama güçlü bir istekle alnını güneşe veriyor yakarırcasına. O da ateşe tapıyor. Bu koskoca varlık da güneşin vefalı bir kulu. Ne mutlu gözlerime, bu yüce sahneleri uzun uzun seyredebilsem. Bakın, engin denizlerin ortasındayım. İnsan acılarının ya da sevinçlerinin uğultusundan çok uzaklarda, kimselere düşman olmayan tertemiz sulardayım. Buralarda üstüne yasalar yazılacak tek bir kaya parçası bile yok. Buralarda Çin'den bile daha eski zamanlara giden uzun çağlardan beri dalgalar sığar ve dilsiz yuvarlanıp gider. Nijer nehrinin bulunmaz kaynağının üstünde parlayan yıldızlar gibi. Yine de canlı bir varlık tükeniyor burada. Başını imanla güneşe doğru çevirerek. Ama bakın can verir vermez ölüm onu başka yönlere çeviriyor. Ey sen karanlık! Hint tanrıçası, yaratılışın yarısı, yeşil kıyıları olmayan bu engin okyanusların diplerinde bir yerde, boğulmuşların kemiklerinden kendine ayrı bir taht kuran sen, sen bir kafirsin ey kraliçe. Her varlığı yakıp yıkan tayfunda ve tayfundan sonra gelen o ölüm sessizliğinde gerçeği açıkça hem de çok açıkça söyledin bana. ''Senin balinanın ölürken başını güneşe verip sonradan başka yana çevirmesi de bir ders oldu bana.'' ''Ey barı demir kuşaklı güçlü gövde! Ey püskürtüsü ebem kuşağı gibi göklere yükselen yüce soluk! Boşuna o gövdenin savaşması! Boşuna o püskürtünün yükselmesi! Dünyaya can veren güneşten yardım istemem boşuna ey balina! O bir kez yaşatır insanı, ölene can vermez.'' Yine de sen, ey doğanın karanlık yarısı, kapkara ama gururlu bir inançla avutuyorsun beni. Seninle kaynaşan bunca gizli şey var altımdaki derinliklerde. Eskiden soluk soluğa havalara çıkmış, şimdi ise su olmuş, canların üstünde yüzüyorum. Öyleyse selam sana ey deniz. Yabansı kuş yalnız senin sonsuz çalkantıların üstünde dinlenebilir. Ben karada doğmuşum ama denizin memesinden süt emmişim. Vadilerin ve tepelerin çocuğuyum ama siz ey dalgalar benim süt kardeşlerimsiniz. O akşam vurulan dört balina birbirlerinden çok uzak yerlerde ölmüşlerdi. Biri iyice uzaklarda rüzgardan yana biri daha yakınlarda rüzgar altında. Üçüncüsü geminin önünde dördüncüsü de ardında. Son üçü karanlık basmadan önce geminin bordasına getirildi. Ama rüzgardan yana olan ancak sabaha karşı pekuotun bordasına bağlanabildi. Onu öldürenlerin sandalı yani Ahab'ın sandalı gece boyunca yanında beklemişti. Geminin filaması ölü balinanın püskürtme deliğine dikilmişti. Sırığın ucuna asılan fenerden balinanın parlak kara sırtına ve gecenin karanlık sularına titrek bir ışık vuruyordu. Dalgalar balinanın geniş böğrünü bir kumsala dökülen yumuşak köpükler gibi tatlı tatlı okşuyordu. Ahap ve gemicileri uyuyor gibiydi sandalda ancak Fadallah sandalın başına çömelmiş, ölü balinanın çevresinde hayaletler gibi dolaşan ve kuyruklarıyla sandalın sedir ağacından ince tahtalara dokunan köpek balıklarına bakıyordu. Havayı ürperten garip bir ses duyuluyordu ara sıra. Ölü denizin katran gibi suları üstünde. Gea Mora kentinin lanetli ortaklarının iniltilerine benzer bir ses. Birden irkilip uyanan Ahab, Fadallah'la yüz yüze geldi. Karanlıkların çepeçevre sardığı bu iki adam, tufandan sonra yeryüzünde kalmış son iki kişi gibiydi. "Yine aynı düşü gördüm," dedi Ahab. "Hangi düştü? Cenaze arabasını mı? Sana demedim mi ihtiyar, ne cenaze araban olabilir senin ne de tabutun?" "Öyle ya, Nereden cenaze arabası olacak denizde ölenin? Ama sana söylemiştim ihtiyar, bu seferde ölmezden önce denizde iki cenaze arabası görmen şart. Biri insan eliyle yapılmış olmayacak, ötekinin gözle görülür tahtası ise Amerika'da yetişen ağaçlardan yapılmış olacak. Ya ya çok garip bir şey bu, fadallah. Denizin üstünde yüzen süslü püslü bir cenaze arabası, dalgalarda bir ölüm alayı gibi arkasında. Hadi canım sende olacak şey mi bu? İster inan ister inanma. Böyle bir şey görmeden ölemezsin ihtiyar. Peki senin falın ne diyordu? Ne olursa olsun ben öteye senden önce gidip kılavuzluk edeceğim sana. Sen yok olduktan sonra peşinden gidebilmem için bir kez daha görünüp bana kılavuzluk edecektin. Öyle demiştin değil mi? Sana inanacak olsam bile bunları Moby Dick'i öldüreceğimin ve ondan sonra da yaşayacağımın güvenceleri saymalıyım kılavuzum. Karanlıkta gözleri ateş böcekleri gibi ışıldayan Fadallah, üçüncü bir şey daha var dedi. Seni ancak ip öldürebilir. Yani dar demek istiyorsun. Öyleyse karada da ölümsüzüm ben, denizde de diye bağırdı hap, acı bir gülüşle. Karada da ölümsüzüm, denizde de. İkisi birden sustu yine. Kül rengi bir şafak söktü. Sandalın dibinde uyuyanlar ayaklandılar ve öğleden önce ölü balina geminin bordasına getirildi. Ekvatordaki ağ mevsimi yaklaşıyordu günden güne. Her sabah ahap kamerasından çıkıp da gökyüzüne bakar bakmaz, dümenci olanca cakasıyla ales de duruyordu dümende. Heyecanlı tayfa hızla prasyalara doğru koşuyor, gözlerini direkteki altına dikip geminin ekvatora doğru yönelmesi buyruğunu sabırsızlıkla bekliyordu. Bu buyruk çıktı sonunda. Öğleye doğruydu. Ahab, yükseklere asılı sandalının burnuna oturmuş, her gün yaptığı gibi güneşi gözleyerek geminin hangi enlemde olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Bu Japon denizinde yaz günleri ışıl ışıl dereler gibidir. Gözünü hiçbir zaman kırpmayan o diri Japon güneşi, cam gibi okyanusun uçsuz bucaksız büyütecindeki kızgın odağa benzer. Gök cilalı gibidir. Bir tek bulut yoktur. Ufuk dalgalarla bir iner, bir çıkar sanki. Tanrı tahtının gözleri kamaştıran pırıltısını andırır bu yalın ve son aydınlık. Bereket ağabın seksantında renkli camlar vardı da bu yaman güneşe bakabiliyordu. Geminin salıntısına uyarak bir süre oturup güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya varmasını bekledi. Fadallah geminin güvertesinde diz çökmüş, başını kaldırıp aynı güneşe gözlerini dikmişti ama... Parsinin göz bebekleri yarı kapalıydı ve yabansı yüzü toprak gibi durgundu. Ahab, göreceğini gördü. Takma bacağı üstünde kalemiyle hesaplar yaparak tam o sırada hangi enlemde olduğunu buldu çabucak. Sonra yine güneşe doğru bakıp düşüncelere daldı ve kendi kendine mırıldandı. Ey denizlere damgasını vuran, sen yüce ve güçlü kılavuz, bana tam nerede olduğumu söylüyorsun ama ileride nerede olacağımı biraz olsun sezdirebilir misin bana? ''Şu sırada başka bir varlığın nerede olduğunu söyleyebilir misin bana? Moby Dick nerede? Şu anda senin gözünün önünde olsa gerek. Şimdi benim gözlerim onu gören gözün içine bakıyor. O göz ki senin bilinmeyen öbür yanını da görüyor. Ey güneş!'' Bunları söyledikten sonra Ahab yeniden Sekstantan'a baktı. Birbiri ardından onun tüm gizemli parçalarını yokladı derken yine düşüncelere dalarak homurdanmaya başladı. Dünya övünüyor seninle, senin marifetlerin ve gücünle ama nedir sanki senin yaptığın? Bu uçsuz bucaksız dünyada seni tutan elle birlikte bulunduğunuz ufacık zavallı yeri gösterebiliyorsun ancak. Bundan kıl kadar öteye geçebilir misin sanki? Bir damla suyun, bir kum tanesinin yarın öğle vakti nerede olacağını söyleyemezsin. Ama bu yetersizliğinle kalkmış güneşe meydan okuyorsun yine de. Bilim ha! Benim şu yaşlı gözlerim, senin ışığınla şimdi yandığı gibi ey güneş, o gökyüzü de diri diri aydınlığınla bizi yakıyor. İnsan gözünün rahatça bakabileceği yer, bu dünyanın ufkuyla bir düzeydedir. Ufuktan yana çevrilidir insan gözü. Tanrı, göklere bakmamızı isteseydi, başımızın tepesine kordu gözlerimizi. Ahab, bunu söylerken, sekstantı güverteye fırlattı. Dünya yollarında, senin kılavuzluğuna başvurmayacağım artık, dedi. Geminin ufkuyla bir düzeyde olan pusula ve geminin hızını ölçen parakete bana kılavuzluk eder. Nerede olduğumu gösterir bana. Evet ya. Bunu söylerken Ahab sandaldan güverteye indi. İşte seni böyle eziyorum dedi. Göklere doğru burnunu kaldıran zavallı nesne. İşte böyle darmadağın paramparça ediyorum seni.